Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu salı ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yine dondurma kokuları geliyor mu burnunuza? Ya bugün dondurma kokusu gelmedi ya. Valla o kadar arandım, arandım, arandım, arandım. Demek ki nerede bir yere bu dondurma, Nerede bu dondurma? Demek ki bizim, ya bizim orada bir dondurma vardı. Onu dün biri yedi. Ya da arabada bıraktılar ben söyleyeyim. İşte araba dışında kokuyordu ama yani hakikaten ya yani böyle vanilya kalmış kokuyordu. olabilir mi Oktay? Hafta sonunu yediysen Çünkü yani baya bir şeysin. Sakal durumunda yani, başka bir aşamaya geçtin şu o da, anda. O da güzel bir teori de e, şey yani banyomu yapıp yattım. Tamam çünkü banyoyla sakalın ne alakası var? Bir önceki gün yok güzel fiririklendim yani. Hmm. Fiririklendim bir önceki gün. O, o da olamaz. olamaz. <gülüyor> Onu da eledik sevgili dinleyiciler. İşte bilimsel düşünce böyle bir şey, bir teori. Ondan sonra düşünüyorsun, başlayıp bir <gülüyor> <eliyorsun. yere> geçiyorsun. <gülüyor> Ve eğiliyorsun. Ee, bugün de dışarıda tatlı tatlı yağan bir yağmurla baş başayız Ankara'da. Bunlar baraj dolduran yağmurları derler sevgili dinleyiciler. Hiçbir işe yaramaz. Dolduruyor ya keyfini gerçekten. keyfini kaçırmaktan başka. Ne bileyim. Yani bu da doldurmuyorsun. Dünkü şey 5 tane barajı doldurması lazım dün öğlen yağan yağmurun. <gülüyor> Sizin dünyanızdaki barajlar biraz küçük galiba gibi. Yo, yağmur yani benim, çok şiddetliydi. Benim anladığım o. Ben sokakta bir adam gördüm, sırı sıklandı O adam o kadar ısınandıysa barajlar haydi haydi dolmuştur. Gerçi doğru, adam üzerinden düşünürsen. Yağmur'da yürüyen insanlarda en sevdiğim şey de teslimiyetçiler yani. Zaten o ıslandım deyip de daha fazla ne koşayım, ne kenardan gideyim hani böyle... Aniden şiddetlenen yağmurlar var ya. Evet. Böyle hafif hafif yağarken tamam ben pıt pıt pıt gideyim diye kenardan kenardan yürüyüp Sonra birden şiddetlenince sızı sıklam olup sonra da kasmayayım artık ben. Yenler çok güzel oluyor. da şemsiyeli insanlar var böyle koşturanlar var bir yerlere saklananlar var. Onlar olacak en kötü şey zaten başıma geldi diyerek su bu kardeşim diyerek havuzda yüzer gibi yürüyorlar sokakta. Yani çok haklılar bence. Çok da doğru bir hareket. Çünkü yani. İnsanlık tarihi boyunca insan olu doğayla mücadele etmiş etmiş etmiş. Sonra ne olmuş? Eğer önceden önlemini almıyorsan yapacak bir şey yok. O anda karşı. doğayla savaşmanın bir şeyi yok. O yüzden ıslanan adamında bence kafası bu yönde çalışması lazım. Eğer zaten... senin önünde önceden aldığın bir önlem yoksa yağmura karşı ha der diyebilirsin tabii. Ne önlem alabiliriz efendim diye. O da doğru. Yani o anda bırakacaksın kendini abi Doğayla savaş ayrı Doğayla inatlaşma ayrı Ayrı bir şey evet O inatlaşmaya giriyor işte Eğer senin donanımın yoksa Bir noktadan sonra inatlaşma O da doğayı da kandıramaz Mesela doğayla e, savaş veya Doğayla donanım Doğayla, doğayla savaş uyumlu... derneği diye bir şey kursak mı ya? Çok zor çok olur anlatmak. Çok da tepki alırız. Çok zor olur. Buradaki Anlatlar. ormanlar doğa hayatı zenginleştiriyor. Bunları kesmeye çalışıyoruz doğayla savaş derneği olarak. Afat'la savaş derneği kurabilirsin istiyorsan. Ya benimki doğrudan doğayla savaş. Nerede bir doğal güzellik varsa ona savaş açacağız. Mesela ormanlar mı? Ben ile tatlı bir işbirliği yapabileceğimiz Çok güzel olur aslında var ya önün çok açılır Ege. Hakikaten süper olur yani. Valla hele bu şeyden i̇şte sonra. Bir yerde çok... tatlı... Tatlı tatlı akan bir ırmak var. Gidip Hep. hemen öyle, yani bir de şey protestolarımız falan da çok güzel hemen orada mesela kabahatimizi görebiliriz. Bir yerde mesela tavşanlar var. Gitmen, burada doğayla savaşa ilk iş işte tavşanı tekmeden Çok yani önün çok açılır. Çok benim tepki hala, yani benim doğa severlerden ağabey, Toki ile uyumlu çalışmanda Doğa severlerden daha doğrusu yaşamı seven Herkesten tepki göreceğimize inanıyorum ama Doğayla savaş insanoğlu de böyle açık. İnsanoğlu olarak bizim zaten Şeyimiz hep doğayla savaş halinde Geçti o zaman donsuz dolaşın Ağaçlarda eşin diyeceğim ben. Güzel bir isim bulman lazım Yani mesela böyle uzun ee... adam Yok fark, Kurucu olarak mı ne bileyim ya yani sen kendini için. kurucu olarak düşün. Doayla savaş. Ben yani TOKİ'den, devletten çok büyük destek alacağımıza inanıyorum şeyle. Oradan yürürsün ben sana söyleyeyim. Şeyimizde duble yol. Oradan vallahi yürürsün ya. Nasıl? Ney? Doğayla savaş. Duble yol. Ney ne? Ha logo mu? Hı hı. Onu biraz daha düşün ya. Yani isim konusu benim çok kafamda oturdu. Hı hı. Ama yani logo istersen bir de Fahir'e danış. Evet logo deyince akla Fahir gelir zaten. Bahir uzun uzun e, sana ne, hangi logonun neden öyle olması gerektiğini açıklasın istersen. Bugün çok heyecanlıyım yayın için sevgili dinleyiciler size de artık daha fazla tutamayacağım kendime sürprizi patlatayım. Fahir geldikten sonra lafı bir şekilde getirerek Oktay'la Fahir'e Bahir'in bağ budanmışı söyletmeye çalışacağım. Ondan sonra Fahir onu dinleyemedi. E, Oktay <gülüyor> Dümrüz'ünün bulamadığı post makinesi hikayesini daha önce dinlemiş olanlar için. Ya sen biliyor musun o hikayeyi? Ya dün anlattı ya yayında. Dizilerimizin büyük Abi da yani ben de haklıyım. Çok hücreler kendi kendime hak vermiş gibi oldum ama. Yani o kadar çok anlatıyorum ki ben o kadar çok insana. Tabii doğru o hikayeyi kime anlattığımı, kime anlatladığımı hakikaten unutuyorum. O o hikayenin yani... şöyle bir özelliği var. Da, ee, sana ne zaman anlattım ya? <gülüyor> Dün mü anlattım? Dün anlattın Dün yayına. 9 sefer anlattım ben o hikayeyi. Daha doğrusu hikaye de değil. O bir anı. Ana. Lütfen hikaye edersen uydurulmuş bir şey gibi öyle değil. Hayır Şu, o anının şöyle bir özelliği var. Evet. Hiç dinlememiş bir insan da o anıda ne olduğunu ve ne olacağını bilebiliyor. <gülüyor> o öyle güzel bir anı. Şu anda radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için küçük bir istersen bir başlık vereyim. Kaybolan post makinesi. Kaybolan... Anımın adı o sevgili dinici. Faire geldiğinde bir anlattırın. Çünkü ben dün dükkanda sana anlat dedim. Sen orada da bir havaya giremedin. E yani şimdi başka işler var. Abi bakıyorum, falan hayır, falan. dükkana bakıyorum. Dört tane post makinesi var. Şimdi ben o gözümün, heyecan, tabii, gözümün tabii. önünde olduğu zaman onu nasıl yok, yaşayamam ki? Tekrar yaşayamam. Benim o anı tekrar yani dönmem ve konsantre olmam lazım. Bak ama şu anda mesela şey yapsam hiç post makinesi yok. Hakikaten ben seni hiç anlattığımı bilmiyordum ya Ege Çok güzel olacak sevgili dinleyiciler işinizi gücünüzü ona göre ayarlayın <gülüyor> Sevgili dinleyiciler ee, dün anlatmıştım haberim de yok anlattığımdan ee, dün dinlemeyen dinleyicilerimiz için <gülüyor> çok enteresan bir olay olduğunu bir kere daha vurgulayayım Şöyle diyelim mi yani modern sabahlarda bu sabah sıkı makara var Senin onun için sıkı makara diyebilir miyiz? Yoksa bir insanlıktır ama hangisin? Yani makara makara lafı olduğu için çok şey yapmıyorum abi şu anda. Hakara makara falan filan diyorsan öyle bir şey yok. Ne değil o zaman? Yani. Mağara mı diyeyim? Anılar desek daha iyi. Oktay Demirci herhalde. ile anılar geçidi. E, dün bu arada madem makara dedin dört bakan için biliyorsun e, yumruklar eşliğinde öneriler konuşuldu. Hı hı. Mecliste dört eski bakan e, savunmalarını verdiler. Daha doğrusu konuşmalarını yaptılar. Ee, ondan sonra dört bakan ne, ne, ne savundular ki yüzde 45 aldık mı dediler? Başka soru. Ya komisyon komisyon kuruldu abi. Yüzde 45 bin irade falan deselerdi. Komisyona ne gerek vardı deselerdi. Ya işte sen öyle düşünüyorsun abi. Sonuç olarak. İşte ee, o... bu dört bakan demokrasiye gönül vermiş isimle. Evet, tabii ki olduğumdan... kendi, kendine... Doğru, Pardon. Tabii ya. ki konuş. Tabii ki kendilerini savunacaklar. çünkü. Ee... Şu anda da şey değil. E, kesinleşmiş bir şey yok. Şu anda komisyon kuruldu. 9 e, AKP 6 e, mı? 6 muhalefet partilerinden milletvekilleri var komisyonda. Hı -hı. Bakalım ne çıkacak. Bir bakalım ne çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Matematiksel olarak her şeyin çıkması mümkün. Her şeyin çıkması mümkün. Bakalım adaylara bakacağız şeylere bakacağız, konuşulanlara bakacağız. Bu arada yine dün bir ağlamış Erdoğan Bayraktar. Niye? Dört bakan, beş bakan aslında bu konular. Beş bakan üzerine dönüyor biliyorsun. Ama Erdoğan Bayraktar konuşma hakkını kullanmamış. Zafer Çağlayan var. Muammer Güler var. Eskişişleri evet. Bakanı. <gülüyor> evet. Egemen Bağış, Egemen Bağış var. var. Bir de Muammer Güler. Bunu saydık. Mı? Bir de kim var? Güler, Erdoğan Bayraktar. Muammer Bayraktar. Dört bakan diyebiliyorum. Safer Çağlayan. Tamam dört bakan. O zaman hı hı. E, Erdoğan Bayraktar e, şeyden önce konuşmuş. E, kendi partililerine zor durumdayım hep ağlıyorum demiş. Sinirlerin e, çok bozuk demiş. Çok bozuk demiş ve e, konuşmalar ardından konuşmalar sırasında söz almamış ve konuşmalar ardından yapılan gizli oylamada da bir komisyon kurulmasına karar verdi az önce de söylediğim gibi Hı -hı. ama o sırada işte yani yine Erdoğan Sayın Bayraktar şey oldu yani Hı -hı. moralleri bozuk moralleri çok bozuk ee, yani herkesin moralleri bozuk Hı -hı. kıyamayız yani bir şey var kıyamayız kıyamayız halbuki ne kadar güzel söyledim yani milli irade denen bir şey 30 mart'tı bu Belli olmuştur yani. Milli olmuştur, Milli irade diyerek biz şey kapatmıştık diye biliyorduk. Evet. Hay Allah dedi. Belki onu ağlamıştır. Hay Allah ya milli irade dedi. O zaman ne yapalım Oktay? Senin alnına yani geçelim Yani çok mi? enteresan bir şey yok. Yani o savunmalarda mesela Zafer Çağlayan... E, o, ...o saati... İki ay sonra faturasını çıkarmış. Ha oraya. ödedim de, dedi. Ondan sonra işte Egemen Baş, e, o e, ...montaj dedi... Yani işte Rıza Zaraf'la nasıl tanıştığını anlattı. Bunu da bütün ülke gördü bu açıklamaları. Hı hı. İşte Muammer Güler bir sürü usulsüzlük var. Yaşadığımız, bize yaşatılan bir sürü usulsüzlük var. Bir bakan şüpheli addedilemez. Sadece bir bakan hakkında soruşturma yapmaya yetkili değildir. İddialarında kanuni unsurları yoktur dedi. Yaptım ee, yapmadımın ötesinde bir tabii, şey değil yani mi? Bunlar söylendi. Bunlar zaten bilinen şeyler... Ee, ben dilersen e, yayınımızı istersen zirve yaptırmak için o post makinesi anısı... şimdi reklama İler... geçeceğiz bir de şarkı dinleyelim öncesinde ben bir de Fahir'i bekliyorum çünkü Fahir hiç canlı yayında dinlemedi onu bir de canlı yayında da havası ayrıdır sevgi dinleyiciler şu post makinesi hikayesiyle <gülüyor> e, hadi makara demeyelim ama karnınıza ağrılar girecek bu sabah gülmekten ya aklıma geldik sıra gülüyorum Aynı, ben de geldik sıra aynen Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne nasıl yerinde, nasıl keyfim yerinde anlatamam sevgili dinleyiciler. Çok güzel anlar yaşanacak şimdi. Fahir Bey, hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk. Ben de dört gözle. Vallahi yemin ediyorum. İşi gücü bırak. Her şey içi, her şey bir tarafa, bu bir tarafa. Şu... Post makinesi meselesi <gülüyor> yani anlatırken bile yani bir taraftan kendimi şey gibi hissediyorum da <gülüyor> arkadaşına YouTube videosu izleten adam gibi. Çok güleceğiz bak senin çok komik video diye en çok ben güleceğim gibi de geliyor. <gülüyor> ee, vaktimiz az isterseniz eee bir haberlere bakalım. Ondan sonra mı Tabii, nasıl kapanış yapalım kapanış bence yani hani ağzımızda bir parmak böyle bir şeyle e, ağzımızda bir parmak böyle gibi elimiz ağzımızda değil bir parmak bir şey çalınmış gibi böyle ba bağlamadır artık Aa. şekerleme de böyle. de işlerini ayarlasınlar birkaç dakika sonra Vallahi. şu post makinesi hikayesini bir baştan ama en baştan oksak. Yani arada hani sifirujik kısmı değil de yani benim başıma gelmiş olmasına rağmen hala gülüyorum <gülüyor> bu anıma fark ettiniz de çok bir hikayedir sevgilinle her şimdi oktay sinirden gülüyor biraz ya yani komik tarafı var ama o an yani o an o kadar şeysin ki yani olayın üzerinden aylar geçtikten sonra yıllar geçtikten sonra gülebiliyorsun ancak tabi yani, doğru o an hiç bir aynen... zannetmiyorum ben olay olduğu sırada şoka giriyorsun. Şoka giriyorsun abi. Şokella. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ne de, diyeyim dedim. Bege sen onu dedin ya. Ben dedim ya. Ben de <gülüyor> Orada ben de işte o anda ipler koptu yani. Biraz ön plana çıkmak istiyorum çünkü. Anlatırsanız şu meseleyi abi sonuçta geriliyorum ya. Anlatmadıkça geriliyorum anlatacağım yani. Anlatacağım yani. Fahir. Anlatacağım her şeyin bir yeri ve bir yani zamanı, zamanı var. var. Ee, eğer çok anlatmamı istiyorsan bekleyeceksin. Komisyon, bekleyeceksin. Bir komisyon, komisyon kurulmasını iste. Aslında komisyon kurma teknolojisini günlük hayatımıza soksak mı ya biz de? E tabii ki her şeyin en güzel yöntemi komisyon değil mi? Bu, Bazı bence şey karar veremediğim zaman bir komisyon. Ülke yönetim şekillerinden biri. İşte kimisi diyor ki demokrasi, kimisi diyor ki efendim krallıkla yönetelim. Birisi de diyecek ki komisyonla yönetelim. Doğru. Komisyondan daha iyi bir alternatif var mı? Niye referandum, niye komisyon. İşte bence komisyon. 14-15 soruluk 14 bir referandum düşünüyorum ben. İşte bir de komisyon. Veya bir komisyon. Evet. Bence kom yani milli irade komisyonları seçse daha güzel olur. Çünkü şu anda dolaylı seçilmiş oluyor. Yani seçilmişlerin içinden bir tane komisyon oluyor. Ama milli irade olarak biz doğrudan... Seçebilsek. ...komisyonu seçsek ne kadar güzel olur. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Bu arada e, sana bir logo danışacağız. Fahir. için hemen. E, Ege'nin kurucusu olduğu bir e, dernek. Komisyon, dernek mi komisyon Hı -hı. mu? Dernek. Dernek. Ha. Tamam. Dernek hem komisyon hem dernek alanında çalışmalarıyla tanınır biliyorsunuz. Faaliyet alanları. Bu arkadaşımız. Doğayla Savaş Derneği. Çok güzel. Bir bu. logo düşündük. Evet ne logo? Duble yol. Böyle tam yuvarlak bir logo ortasından geçen bir tuble yol mu yoksa... Aslında bak, bak o güzel. Ne kadar güzel bak, bir şey. ben böyle dinledim yani bak ne kadar güzel yuvarlak. Yeşil o... bir tane logo olabilir. Evet. Tam ortasına yol geçebilir mesela. Büyük mü yol çünkü... Genel terapi diyor. O güzelliği yok edecek kadar. Ama bence Böyle şey öyle oldu. Yeşillik görünecek mi yani kenarlarında? Kenarlarından gözükecek ama kenarlarına Müziksün özellikle biraz. ben bir şeyler dikilmiş olsun. Sonradan dikilmiş. Gibi. Sonradan dikilmiş gibi diye sonradan dikilmiş. Sonuçta yeşil alanda var gibi mi? Ha yani orada bir şekilde de yani o o şeyde özen gösteriyor olsun. Mesela bir dinleyicimiz göndermiş. Ee, Goek Mavi hı hı. ismiyle Papatyayı ezen double oldu demiş mesela. O da bir de ama papatya, papatya zaten hani çok Ezilmeye şey değil. Yani bir geçici bir şey ya böyle hani yılların ağaçları falan olsa logoda daha etkisini sen daha artır. kalıcı yani daha <gülüyor> kalıcı <gülüyor> bir, şey bir ortadan çınar ağacı kaldı. orada böyle ezilmiş gibi veya bir salkım papatya söylüyor. bir de pır taktik diye yani bir tane koparsa 10 tane başka yerden çıkar ama ağaç hani ağaç o, o kadar, kadar koparsa değil. şu anda bence temellerini atmış durumda evet. doğayla savaşanlar derneğinin temel... doğayla savaş şu cümlenle abi. bence atılmış oldu gerçek şeyin var mı misyonumuz vizyonumuz diye bir ön giriş misyonumuz insanoğlunun binlerce yıldır süren doğayla mücadele, mücadele. Bir üst seviyeye taşıyoruz. Nest level, <gülüyor> nest level diyorsunuz. Hı hı. Ee, vizyonunuz, Vizyonumuz, misyonumuz. aynı zaten. Acaba mesela yağmurda ıslanan bir Vizyonumuz adam varsa? Olsa... Vizyonumuz için bakınız misyonumuz. Konu oradan çıktı ya. Ha. Yağmurda teslim olmuş bir adam. Hı hı. Hiç savaşmıyor. Yağmurla adeta ne yapıyor? Dans ediyor. Dans ediyor. O dedin fretester işte senin dedi. Singers in, Sing in the rain. Singers in in the rain de. Tamam yani o da olabilir ya da ünsüz de olabilir canım. İlla yani öyle bir ünlü bir şey olmasına gerek yok. Evet bir adam ve de duble yolda. Duble yolda ayaklarında ben şimdi hem Fred de buradan saygıyla anıyoruz. O da gerçek bir doğayla savaş mücadelesine bir semboldu. Bence neden duble yolda dans eden bir Fred olmuyor? Ve orada dikkat ederseniz mesela yani şey. asfaltın üzerine düşen yağmur ne kadar böyle cillop gibi... Görünürken o yan taraflardı mesela logoda o yağmur o Eğilmiş. yeşil alan vardı ya evet. orayı böyle çamur yapmış. Çamur yapmış. Böyle vıcık vıcık. Hay, ama bence şöyle olmalı. E? Ee, yağmur ilk başta düştüğünde asfalt ne gibi olur adeta? Ne gibi olur? Sabun, sabun, sabun sürülmüş gibi evet, olur. Sabun sürülmüş gibi olur. Öyle bir şey. Yani a, tam o anın bence e, yansımasını istiyorum. Acaba bu eskiden cikletlerden çıkan bir şey vardı ya hani mesela futbolcu vardı kaleye gol atıyor hmm. oynatıyorsun. Ha. Ne dinliyordu ona? İşte o 3 pointta 3 değil mi? Şöyle 3 değil, değil işte şey yapıyordun şey, ya tık fıt fıt fıt yapınca fıt fıt iyi de herhalde radyolarının başındaki herkes anlamıştır ne olduğunu. Hareket eden futbolcu. Ha, yani, yani böyle bir görüntü oynatıyor şata da, çevirince. Hani Sibelcan Gözkırpan bir ka ka ka kaset kapağı vardı ya. Ay hiç onu daha görmedim ya. Görmedim ben ya. Öyle çevirece mi? Sibelcan'ın göz kırpan kaset kapağını bilmiyor musunuz? Hayır. Siz. Ben Sibel sorumu tekrar arad ediyorum. Have you Sibelcan göz kırpmalı. <gülüyor> Şu anda ben Kıps soruyu daha iyi anladım. Eee She is kipsing yani gözünü kırpmak anlamında soruyu İngilizce sorması da cevabı İngilizce vermemiz gerektirecek hiç mi? herhalde no diyeceğiz işte. ben takvimli şeyi biliyorum, ya? takvimli ama orada da göz kırpmıyordu böyle bayağı normal bir fotoğrafı arkada 2006 şey. takvimi hayır kesinlikle ben böyle bir ne? şey kabul edemem şu anda sinirden şu anda stüdyoyu terk ediyorum keşke Mehmet'im Zeynep'in de salopetini çekiştirdiği şeyin kısıt kapağını yapsalardı böyle Ay, o da, ama çok o da güzeldi o da güzeldi ee, yani <gülüyor> ne güzellikler vardı bilen hanım demiş ki lütfen karayolların logosunu çalmaya teşebbüs dahi etmeyiniz karayolların karayol. Logosu. yalnız logosunu. o köprünün onun üstünde üstünden köprü geçiyor yalnız köprü mü, viyadük mü bu ya köprü diye düşündüm ben çünkü burada şey anlaşılmıyor Üsten mi? Aa, üstten geçiyor galiba doğru çünkü böyle bir girintiler olsun. var ha? hakikaten Logo binalar olsun böyle yollar binalara şey yapıyor sonuçta o da beton o da beton ya betonun her türlüsü güzel beton hayattır beton candır ya özellikle de beton filizleri çok teşekkür ederiz gerçekten e, şu anda e, filiz dedin Faiz ve e, Doğayla Savaş Derneği'nin şeyleri temelleri iyice atılmış iyice atılmış olsun, olsun. sağlamlaşmalı ben son olsun. bir şey söyleyeyim de hani haberi vereyim bunu biliyorsunuz Buyurun. bu e, gençlik özellikle gençlik e, e, ne derler e, araştırmaları hep benim uzmanlık alanım benim yıllardır bu konuya merakım kişisel e, Neyim name kişisel gelişiminin bu yönde. Gelişiminin, yani merak, bilgi, hep bu yönde. Evet. E, saygın bilim dergilerinden Science e, ve Nature'da bazıları meşhur diye de şey var. Nature pardon. Eee başka başka sitelere gidersin e, hani. uç, uç yeni araştırma e, yaptılar bu ara, Evet 3 tane yeni araştırma Hı. yaptılar. Ne bileyim aksanlı konuşuyoruz diye ben de değişik değişik aksanlar deniyorum. Yani ar ara yani şey ara yapmıyorum. serpiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aksan dediğin şey ne anladın acaba? Mesela 8 yıl 9 yıl gençleştiren parfümden sonra Kontes'in gençlik iksiri gerçek oldu. Hatta gençlik iskiri diye de geçer. Bu Bakıyoruz. Da, ak Aksan, de yine de yine de 2009 yapımı Kontes filmini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet hatırlamaz ee, mıyız Genç kızların kanını bedenine sürerek genç kalacağına inanan bir Kontes'in hikayesini anlatıyordu. <gülüyor> Ve gerçekmişti, gerçekmişti. Ee, yapılan deneylerde, ki bunlar neyin üzerinde yapıldı? Genç kızlar üzerinde yapıldı. Kontestler ve genç Bana bir miktar, mi? bir hani En azından bir iki kontest, biraz da genç kız bulun diye. Ee, fareler üzerinde deney yapan, araştırmalara Ama yani göre, farelerden birini ilk önce kontest mi ilan ettiler? E, biraz onu nasıl asil hale getiriyorsun onu bilmiyorum. Royal fare e? Ondan sonra e, aynısını yapmışlar ve e, yapılan deney sonucunda... Gençken yani kanda bol miktarda bulunan GDF11. Tekrar ediyorum. GDF11 plaka Geçen... değil. 06 GDF11 değil. Geçen gün konuşmamış mıydık ya? GDF11'im çok şey abi. Bunu abi falan benim bu ara... GD... Nerede var diye bulamıyorduk. Evet. Mercimek'te mi var falan, falan, falan dedik. Genç kızlarda varmış. O yüzden ya da gençlerde ki ölümsüz. Mesela ne haber gençler diyorsunuz ya. Aslında direkt bahsettiğimiz mevzu GDF. GDF11. E, proteini sağlıyor. Biz bugüne ha. kadar MDF ve suntalama e. ağırlık <gülüyor> verdik. Halbuki hatamız oydu. O tahta. İşte bak Get. bir harf, bir Get. harf. Adam aslında orada biraz GDF'ye eğimiyet verse bugün bambaşka noktada ama o ne yapıyor? MDF'ye gidiyor ve bugün işte Türkçemizin elastik yapısı. Oktay, ee, şu şey hikayesini dinleyelim mi artık yavaş Beveta, yavaş? Evet Oktay yani. Ya ha. çocuklar beni de şey yapıyorsunuz. Ee, ne yapıyoruz Oktay? Lütfen ee, bu arada İbrahim Bey'den ciddi bir uyarı var. Ne diyor? Ee, hangi esprimizden bahsettiğini ben tam anlayamadım ama... ileride herhangi bir çatışma çıkmaması için... ...çatışma çıkmaması için aranızda... Hı hı. parantesinde Nusret Esprisi gibi... <gülüyor> e, ...esprinin sahibi tarafından patente alın, almalı demiş. Ee, hangi espriden bahsediyor? Çünkü yayınımız tamamen ciddidir. <gülüyor> e, hangi espri? Ben... Şey herhalde yani bu senin... O... Post makinesi hikayine espri zannetti. Abi Ama kaç defa söyledik beyefendi de herhalde kaçırdı. Bizzat yaşanmış bir olay bir espri değil. Olay bu Oktay Demirci'nin biyografisinde... Kaç tane televizyon kanalından... Teklif var. Post makinesi... Dizisi yapılması Acısı diye televizyon filmi olarak bana şey... Post makinesi Televizyon filmi. Post acısı. Post acı söylerdi. hatta Türkçe şey... İngilizce şey de yapmak istediği... Tabii post acı söylerdiği... O da böyle şey gibi belgesel canlandırmalı belgesel olarak. Mısınız? Yani evet yani. BBC stilye. sabahlar. sabahlar. sabahlar. Bu güzel şarkı bir daha dinleyeceğiz şimdi hani sohbette bölmüş olmayalım. Ay ne güzel başladı diyenler ilerleyen dakikalarda aynı şekilde aynı güzellikte tekrar başlayacak. Modern sabahlarda yarışma başlayacak. Çok da güzel şarkıydı ya. Yani hiçbir şeyine dokunmayacağız değil mi şarkı? Aynı, aynı orijinalini, aynen, orijinalini, orijinalini. çalacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Ama isterseniz şu şarkıdan niye, önce. Bir niye önce... kesiyoruz yani şu şarkıyı ben anlamadım. Çok güzel Tabii ki şarkıyı. o şarkıdan daha Tabii önemli bir şey. Senin hikayen için, için kesiyoruz orta. Hikaye ediyorsun hala. Canını sıkıyorsun. Hikaye dediğim anı. <gülüyor> <gülüyor> şu anda gülmeye başladım. <gülüyor> Neden önce çünkü? Önce bu dinleyelim. Bugünkü sorumuz, yarışma sorumuz bu anıdan çıkacak. Evet. Sonunda dinleyicilerimize dikkatli dinlemelerini. Arada da böyle yapalım ya paragraf sorusu gibi. Evet tabi canım okuduğumuzu anladık mı? Dinlediğimizi öğrendik mi? Anı ile, ilgili, Anı ile ilgili sorular. Öyle Ben hatırlıyorum. Türkçe dersinde bir okuma parçası ve bu parçayla ilgili sorular. Yazar bu metninde ne demek istemiştir? Ne demek istemiştir? Şimdi bu, Mesela gibi. Öncelikle e, Zeynep Hanım'a teşekkür edelim. Hangi Zeynep Hanım? Zeynep Hanım, Hanım e, Zeynep Tarkan. Demiş ki... E, Demiş ki ne? Sibel Canım Canım Benim isimli... Canım e, Benim. ...albümünün kapağını göndermiş. Sağ olsun. Ve e, Fahir tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sibel Can'ın imzalı e, Canım Benim Emre Plak'tan çıkmış olan... E, Canım e, Benim. ...albümünü e, hediye ediyoruz sana. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle dön, döndermeli, fıt fıt yapınca... Göz e, Göz kırpan ve seni öpen bir fotoğrafı var. Birlikte Sibel çektirdiğimiz bir fotoğrafı keşke o hale getirebilseydik ama işte... Canımız ne olsun sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ve e, A1 and içelim senin için geliyor. Aaa o, o şarkı ne içirdi? oldu? Tabii canım and içelim. Hadi içelim. Hmm, Başkın şarabını meşk edelim. O yüzden Yemin kaçırmışım. Edelim. Sen askerdeyken ben de askerdeydim. Benim askerliğim senin askerliğini Mesela de kapsar. Mesela kasetçilere falan gidip bilen bir yedek subayda. Bense sadece hamam ve yemekhane arasında <gülüyor> bir hayat geçirdim. Başka Arada mı? da bir sibercan vardı ama sadece şafak defterimin kapağında. O da göz kütmeydi. Adam haklı valla şu anda şey oldu. Bak sinirden gülüyorum. Yani, subay ve centilmen olduk şu anda. Hakikaten subay ve centilmen olmuş. Güzel şarkılar varmış bu abimde. Var var. Abimde. var. Var valla. Oktay hadi sen şu şeyi halletme. Ya me. şimdi şöyle. İsterseniz e... bir dakika. Oktay Demirci ile Anılar. Onlar. Oktay Demirci ile A, a, a, a, a, anılar Anılar Unutulmayan anılar Anılar, anılar, anılar Oktay Demirci ile Anılar Anılar Oktay Demirci ile anılar. anılar Merhaba sevgili dinleyiciler bir kere daha bir salı gününde yeniden karşınızdayım her Mayıs ayının <gülüyor> Her mayıs ayının biliyorsunuz ilk salısı ilk salısı çok özür dilerim de Oktay Demircio burada bir virgül koymak zorunda. Şimdi ben Oktay mesnetsiz gülüyor. bir mesnetsiz gülüş yapmış oldum ama şöyle bir şey Oktay demirci günü verirken gazetenin şöyle burada da bizim gazetenin üst şeyine bakıp bugünün evet abi hangi gün oldu? Çünkü bugün salı olmasa şu anda kesecektim köşeyi. <gülüyor> ne kadar güzel bir Program giriş müziğini hazırlamasak ve double double çek diyoruz. Evet. Ne kadar programın giriş müziğini özenmiş ve hazırlamış olsak da ben o anda keserim onu. O anda keserim onu. Keser atarım. İsterseniz bunu da ilerleyen dakikalarda yayıncılık adlı köşemizde değerlendirebiliriz. Otel şey tipi ister misin? Yani kendin mi baştan sona yürüteceksin yoksa böyle bir sohbet sohbet şeyinde, sohbet çek tok pasma atalım. Yani, yani konuyu oraya mı getirelim? Sohbet şeklinde olursa, e, PS gibi, e, canlandırma gibi daha iyi olur. PS. Çünkü ha, canlandırmayı da yaparız. Ben istersen konuyu açayım, sen Fahriyle canlandırma yap. Olur. Yani ama onun formatına müdahale oluyor bir, ama, ama olayı birebir yaşamış insansın. Çok ilginç bir olay olduğundan <gülüyor> fark etmemişsin yaşarken. <gülüyor> bir de yarışmaya geçeceğiz, değil mi? Yarışmaya da sonra geçeceğiz. geçeceğiz. Tamam, ona da vaktimiz. Ona da vaktimiz e, var. Kalacak mı bilmiyorum. Çünkü uzunca da bir anı ee, yaşadığım şey. Şimdi e, neydi anı ya? Bunu pas bekliyorum ben. Ha, i̇stersen şimdi pas at, şimdi köşene de Oktay Demirci anılar oldu ya. Evet. Hangi pas atmak Benim saçma olacak. Pek çok anım var. Pek i̇stersen çok anı var. başka bir köşeymiş gibi yapalım. Laf oraya gelsin. Yok bence bu programın giriş müziği çok şeydi. Aynı giriş müziğini kullanma <gülüyor> şansımız var. Çok başarılıydı. Ona, ona kıyamadık. Ee, şöyle e, Fahir bir gün. Şöyle ben o zaman pas açayım. Tamam mı? Sonra da Fahir de hiç yokmuş gibi stüdyoda oradan böyle hayalle geçip şey yaparsın sen Fahir'le şey birebir yaşarsın. Pas açmak için mi pas bekliyorsun sen şu anda Yok Yok, ben. sen hazırsan ben hazırım. Açayım, habire pas açayım diyor. Sadıma ee, hayatı şimdi... pas açmak üstüne oldu Bu ya. ya. Sanki hep pas Aç açıyormuş gibi de. Aç kardeşim işte. Ya. 40 yılın başı bir pas açacağım. Hayır fonu gireceğim Onu da de. pas açacağım pas açacağım ben pas açayım sana sen oradan. Hayır fonu gireceğim bulamıyorum Ulan, şu bir anda. bir de buz ortada tam olsun. Fonu geleceğim bulamıyorum Hani olur ya insan bazen bir şeyi arar arar Bulamaz Ya ha. evet o aslında çok Çok şey biliyor musun bazen bu, Bulunamıyor bazı şeyler ya Çok arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun, bulamıyorsun, bulamıyorsun Kaybetmiş mi? oluyorsun mesela daha geçen günlerde Benim yaşadığım bir şey vardı biliyorsun Fah, Bizim dört tane post makinamız var İki büyük iki küçük iki büyük iki küçük, i̇ki küçük. olmak üzere evet. dört tane post makinamız var e, Dükkanda Onlardan geçen, işte geçen akşamlardan Biri tam şey yapacağız Şimdi Z'leri alacağız falan filan. Dört tane Z olması lazım değil mi? Hesabı Çünkü kolay. Makine başına bir makine pigeon principle bunu gerektirir. <gülüyor> bir eğer arıza veya teknik bir sorun olmazsa. Aynen abi. Ee, bakıyorum. Üç tane Z var. Tamam. E dördüncü, nerede dördüncü post, Z? Dördüncü post makinesinden Gidekaya, da alalım. Bir onu... giderek ilginçleşmeye başladı. Şimdi ben, dört, ben dışarıdan dinleyen birisi olarak dört post makinesi. Beş post makinesi de olur yani. Ama... Orada enteresan bir şey yok. Ama şimdi dört post makinesi var. Ha, böyle dinliyordum. Üç tane Z deyince... Bir dakika. Bir dakika. Orada şimdi şey. bir dakika. Bir dakika. Dört post makinesi... Bir dakika. Dört dört. Makine. Bir dakika. Sayı... Orada bir dakika. En sayıda e, güvercin var. En eksi bir sayıda ne var? Z. Pigeon <gülüyor> <hole>. pigeonhole <gülüyor> yine Yine öğrenememişsin. <gülüyor> yani yine, yine Z dedin ya güvercinden sonra. Evet doğru. Yani şimdi... Bakıyorum Tamam diyorum bir, şu, Buraya kadar bir soru yok Çünkü Dördüncü de post Çünkü o, o, o, orada dedi Tamam abi dedi Yani bak buraya Çinli Abi Dördüncü post makinasını Bulurum ben onu Oradan dedim Ara Çık toplam yani. Bunun tek açıklaması Ara toplam, 4. Ara toplam. Hop Dördüncü şeyi Makineyi Almamışlar Almamışlar Ne yapacağım Ben alacağım Tamam Nerede bu dördüncü post makinesi Allah Allah Nerede 1 2 3 Bunlardan alınmış Dördüncü post makinesi Allah Allah Pos makinesi yok. <gülüyor> ben bu hikayenin güzel tarafı buydu. Pos makinesi yok Fahir. <gülüyor> Nerede Doğru orada bir makinesi, Bir de iki küçük. Çünkü ben de bana, bana büyük... sordun hatırlı. Nerede olabilir dedin? Fahir işin en ilginç tarafını biliyor musun? Heh. Dostum. İki küçük bir büyük pos makinesi var. Bir büyük pos makinesi yok. Nerede bu post Şu anda direksiyon başında olan dinleyicilerimiz dışında tüm dinleyicilerimiz ellerini şaklatarak hikayeden aldıkları keyfi ikat merdiyorlar. Nerede bu post Nerede? Ya. Nerede? Nerede? Hakan. O anı bir canlandıralım. Ay nerede dinleyicilerimizin nerede? gözünde? Kısasın yanında olması lazım oktar abi. Şimdi orada ya. Geç bir şey dönüyoruz şimdi. Allah Allah. İkihanın son dakikaları gibi canlandırmıyor canlandırma yapalım. Tamam evet burada zeyler var. üç tane bunlar bunun. <gülüyor> ne oldu abi? Kodları. Tamam bir tane daha Z alacağız kapatıyoruz Faiz. E kapat abi bir daha... Nerede Kaç tane Z var orada? Üç tane 3 üç post ma... Dördüncü post makinemiz nerede abi? Oktay Bey <gülüyor> bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> Dördüncü post makinesi nerede? Dör... Ne? Orada değil mi canım Hayır, ya? Hayır bir tane büyüklerden bir tanesi yok. Allah Allah. <gülüyor> Ulan <Burada gülüyor> ben çıkıyorum. <gülüyor> Nerede? nerede? Dördüncü post makinamız nerede ya? Bir dakika. Abi nerede olacak? Oralarda bir yerdedir. Efendim bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> Efendim e, post makinesi yoksa isterseniz fresh'e geçelim. <gülüyor> dördüncü post makinesi nerede? Ya bir dakika bir bakın kimse çıkmasın. Bir saniye. Müşterilerimiz çıktı mı? Misafirlerimiz gitti mi? Gitti post abi herkes gitti ya. Allah Allah bu post makinesi... Hani tamam Heisenberg kartları götürülüyor bir süvenir olarak ama... Dördüncü post makinesi... Bir de büyük olan yok. Hayır. Nerede bu post makinesi abi? Abi herhalde götürdüler ne bileyim. Gün sonu da alınmamış. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Post makinesi yok. Şimdi yani bu şu canlandırmayla ben de iyice şey yaptım. Yani. Yani tamam en başta bir komik falan da. Sonra gerilim adeta karabasana dönüşüyor. Sonra uzadıkça. E, uzadıkça. Hikaye... Uzadıkça. Hem <gülüyor> <de> lezzetli oluyor. <gülüyor> daha da lezzetli oluyor. Yani uzadıkça. Yani burada ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama o an gerçekten e, herkesin. Sen gene e iyi sinirlerine... çaldı. Yani <gülüyor> sinirlerine makine... iyi hakim olmuşsun. Ben tabii ben olsam yok. kendimi kaybettim. Nerede bu post makinesi falan diye bağırdım. Soruokta. Ondan sonra post makinesi bayağı bir arandı. Ee, yani yok çünkü biliyorsunuz e, olmayınca Sabah kadar dükkanda durmak zorundasın. <gülüyor> Esnaflığın şey o. Z'ye almadan. çıkamaz. bir gün önce aynı Z anıtsızlar. Bir şey var. <gülüyor> e, bir saat Z beklemiş. 12'den önce vermiyor diye. 11'den 12'ye kadar Z beklemiş bir başka esnaf kardeşimiz var evet, yanımızda. Ben bir gün böyle bir, birisi bir pasa tarzı anlatır. Anlatır. anlatır. <gülüyor> Biliyorsunuz Z'nin özelliği nedir? Dükkanda tutar. Çıkamaz. Tabii, Onu almadan çıkamazsın. Neden saat kaç ne verir? 12'de. 12'de. 12'de. İki tanesi tamamlanmış. Bu arkadaşımız bir saat Z'yi beklemiş. Pazar günü. E sonra o... sen nerede buldun? Ne Ondan sonra <gülüyor> laf lafa cüte tabii enteresan. Yani... Herkes de enteresan hikayeler. Pos makinesi yok. Ya diyorum bir çaldıralım, kapatalım falan. Kafam gitti benim. Kafa gitti. Yani ben onu artık çaldırmalı falan filan bir şey. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Çünkü z yok. Şey yok. Post makinesi yok abi. Büyük bir de yani çantaya atılıp götürse görülür. Yok yani. Öyle bir şey yok. Ben de şimdi düşünüyorum düşünüyorum bir açıklama getiremiyorum. Ben de getiremiyorum abi. Yok bulamadık. Ama bu yani şimdi şöyle söyleyeyim bu olay tekrar tekrar incelenmesi gereken bir vaka. Bu olay bir Amerika'da artık, olsa film olur mu? Tabii bu bir anı değil bir vaka. O vakayı da tekrar tekrar ne yapmamız lazım? İncelememiz lazım. Gerekirse fareler üzerinde deneylerle başlayacağız biz buna. evet. Hı şeyi olurdu yani o kadar post machine diye filmi olurdu. Post makinası yok. Post makinesi nerede? Where Ama efendim, post machine? makinesi. Bak, Her çok herkes güzel soruyor. Tarafa... Oktay bağırıyor. Beniz post machine. Beniz post, post ofis sandım. Post office and, ofis and, ofis and, and over, the corner the diyor. Opposite Elm Street. Odd <Gülüyor> Street bir de bir şey söyleyeyim yani e, ben de aramak istiyorum dükkanın dört bir yanına dağıldı herkes ben de aramak istiyorum ama bu Afer, seni bulamayacaklar aklım nerede kalıyor o 3 tane post makinesine kalıyor çünkü ben oradan ayrıldığım zaman ne olacak onların o da gider <gülüyor> o 3 tanesinden de gider ondan sonra ben nerede bu post daha demin buradaydı. Bir de dükkan sesini. büyük. Bu sefer birisi post makinesi bulsa Oktay'ı bulamayacak bu sefer. Hadi post makinesini şuraya gel. koyayım. Oktay'ı bulayım dese coach, biri gelecek. Makinesi. A, post makinesi aldım. Oradan hadi. gel. Hadi koç tekrar Z raporu. Ee, Z bu hikaye ama... daha da uzayıp gidecek benzer. Yani sonra ne oldu Oktay? Ondan sonra bulundu. Orada duruyormuş işte. Evet sevgili dinleyiciler. İşte <gülüyor> bir ibret hikayesi. Iplik kesi, dikkatlice evet. dinlediğinizi umuyoruz. Orada duruyormuş, orada şeyin yanında duruyormuş. Bu hikayede kim haklı diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Yorumlarınızı dinleyeceğiz. Şanslı isimlerden birine de Walk Vok yemek vereceğiz. İlk telefon geldi galiba. Kim haklı sorusuna bir şekilde. Ben hemen kim haklı sorusu. <gülüyor> demek değil. haksız birisizdi. Farklı insanlar e, hissetmiş, hissetmiş ki haksızlık haklı var. Yani. Haksız yani o, mağdur. Mağdur. Burada mağdur olan kim? Bence burada mağdur olan e, bir pek Dinleyen çok olan... herkes mağdur olduğundan e Herkes mağdur ama yani olay <gülüyor> anında Mesela Hikaye. ben de mağdur oldum ben mağdurdum mesela. Ben bu hikayeyi iki defa dinlemiş neden? bir kişi olarak çünkü... Daha Abi, da mağdurdum çünkü ben Çok muad... özür dilerim en büyük zan Altında olan benim neden Çünkü, çünkü, sen çünkü ben sanki... sanki çantama atmışım post makinasını. Nerede bu post makinesi diye şey yapıyorum evet. Günaydın efendim Günaydın merhaba Hoşgeldiniz İrem Hanım ne yapıyorsunuz İyiyim nasılsınız Biz de Hanım. Dinlediniz mi hikayeyi Vallahi dinledim ya, geçenlerde de dinlemiştik zaten. Aa dinledim. öyle mi biliyor muydunuz? Ben çok anlatmıyorum aslında bu hikaye. Kısa hikaye <gülüyor> değil. Mi? Anı evet, anı şey lütfen. Anı veya anı. bazıları fable. Fable. Çocuklara anlatırsanız fable olarak anlatırsanız. Yok kedi kedi evet. var ya kedili olursa fable oluyor. İşte fay. kedili olursa hayvanlı. şey. Hayvanlı evet. Hayvanlı, hayvanlı olur. olursa fable oluyor evet. Kedi videosu. Evet. Bugün tweetiniz e, telefonunuzdan önce geldi. Evet artık o kahvaltı geldi. Eee Telefonda yani. ulaşamayınca bize sinirleriniz bozuldu. Öyle mi oldu? O <gülüyor> bir, bir pas atayım, bir pas atayım, lastelim falan. Ya ya başlayın ya da burada biz mağdur olan biziz yani. Ha, Doğru. Yani. Pastan dolayı mağdur olmuş. Evet. Halbuki evet. postan dolayı mağdur, mağdur. olacakken, pastan, pastan dolayı, dolayı mağdur olmuş. Biz, <gülüyor> <olmuş. Evet. gülüyor> değil ya, pastiyat toz. <gülüyor> e, o zaman evet. e, kim <gülüyor> haklıydı? <gülüyor> kim abi? bir şey sorabilir miyiz? Ortada sizce kaç tane makina vardı? Yani makineden kastımız burada Post, post makinesi. makinesi. Ortada 4 tane vardı. İşte yoktu. Yoktu işte. Nasıl yoktu? Yani de? gördüğünüz gibi işte kaçırılan nokta. Hayır iki büyük iki büyük iki de küçük şu dediniz. Eter alsa ben dikkatli dinledim. Evet o sakladığımız bir şey değil yani bugün de söyledim İki büyük iki küçük olması gereken. Ama bu anımı bu anımı yaşadığım evet. hangisi kayıptı? Ee, büyük kayıptı çünkü. Ee, Neden? Çok önemli. İrem Hanım. Şey. dinlememişsiniz. Iğlaya ığlaya cevap veriyorsunuz ya yani. Hani telefon açacağım diye 210-30-30'u yani. çevireceğim diye. Soru, soru bu değildi yani. Hayır soru bu değildi. Siz soru yazarak mı arıyorsunuz bizi? Cevapları yazarak mı? Önümüzde mi yok? Nasıl soruyor? <gülüyor> yok canım ama büyük olandı çünkü dediniz hani eskiler kaybolsa bir şey olmaz da o yeni çıktı falan demişsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. Ben bir pas atayım. Oktay hikayeyi bir daha anlatsın. <gülüyor> yani aklıma ama gelen çözüm... Pasa gerek <gülüyor> Aklıma gelen tek çözüm şu anda bu. Demek ki anlaşılmamış oğlum abi. İyi anlatamamış indim. İrem Hanım kim haklı onu söyleyin o zaman son olarak kapatmadan. Ya ama burada tek mağdur olan açtı. Aç. Açtı mı? Tabii çünkü ortamda yok. Adamın üzerine kalıyor o post yazısı onun Nerede? Ne kadar Yok yani değişik algılar oldu, oldu bak. Şey bir bir, bir anı da ne kadar değişik evet. al... Peki İrem Hanım çok teşekkür çok ederim. Çok Teşekkür ederim. Aşçı gelip şey dedi ya freşe mi geçsek evet, e diye. Evet freşe mi geçsek Oradan mi? diye. Oradan İrem Hanım. O anlaşılmadı. Freş post makinesi markası mı zannediydi? Ne oldu? O... E abi yani siz çok ama çok da ne var? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tülesiniz 9:40 saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana haberler. Oktay Demirci'nin post hikayesini dinlediniz. Bu hikaye ışığında soruyoruz. Sizce kim haklıydı? Telefonumuz 210.30 Twitter adresimiz @modernSabahlar Bu hikayedeki haklıyı bulun. Biz de bu tartışmayı artık daha fazla e, Devam, devam ettirmek istemiyoruz. istemiyoruz Bu anı'yı bir kez daha dinlemek de istemiyoruz Ama <gülüyor> <gülüyor> Yani sen... Tekrar tekrar dinlemeye de hazırız e, Haklı olan veya mağdur olan Mağdurdan da e, gidebiliriz Mesela Zeynep Hanım demiş ki mağdur olan post makinesi Çok net demiş Günaydın efendim Merhabalar Kimle görüşüyoruz hanımefendi Hilal ben Hilal Hanım hoş geldiniz Dinlediniz hoş diye olsun. umuyoruz hikayeyi anıyı. Hem de iki kere siz dün de dinlediniz. Maalesef. <gülüyor> yani maalesef derken orada. Maalesef derken bugün dinlerken Aa, o A acıyı anı kaçtı. Hay çünkü hay o yok. yüzden çünkü sonu... bir kez daha şey yaşayarak. Son sürprizle bitiyor ya e, Anımın Evet aynen. doğru. Aynen. O sürprizi biliyordum. bilince evet. sonu sürprizli olduğu için o sürprizi bilince, altıncı tamam. hissi iki defa seyretmiş gibi yani. Evet evet aynen öyle. Aynen çünkü <gülüyor> sonu da benziyor altıncı hisse. <gülüyor> öyle. Elen evet. Hanım neredesiniz? Ben Sivas'tayım. Aa ne yapıyorsun Sivas'ta? Ben karayollarında çalışıyorum çöpülerde. Restorasyon mimarıyım. Ha Siz şey karayollarındaki logoyu evet. gönderen Hilal Hanımısınız. <gülüyor> Aynen öyle. Çok teşekkür ederim şey, sağ olun. E, proje kapsamında mı Sivas'tasınız yoksa hep Sivas'ta mı çalışıyorsunuz? Yok yok karayolları yani devlet memuru yok karayolları bünyesinde çalışıyorum. Tamam. Ama e, şöyle söyleyeyim yani. Bir süreliğine mi oradasınız yoksa evet, siz artık Sivas'tın bir süreliğine. Ne yapıyorsunuz şu anda orada proje nedir? Kesik köprü var tarihi kesik köprü var onun restorasyonu ilgileniyorum şu an. Aa ne kadar güzel. Ne zaman dersin. yapılmış kesik köprü? Ee, yaklaşık bir 250 yıl önce yapılmış tarihi bir eseri. Hmm, ne zaman tam tarih verebilir misiniz bana? Tam tarih veremiyorum çünkü kitabesi yok. Nasıl o zaman şey yapacaksınız? <gülüyor> Hilan Hanım zaten sinirlenmiş Efendim? Kardeşim köprünün kitabesi nerede? Hayır ben bu kitabe olmadan nasıl şey yapacağım diye bağırmış orada. Bağır, haklısınız da. Evet, orada. aynen öyle yaptım. Sonra Osmanlı döneminde e, şey, tekrar onarım geçirilmiş. Osmanlı döneminde hemen kitabeyi çakmışlar. Hı -hı. Kim çakmış? O olduğunu öğreniyoruz. Ha. Ama onarım kitabesi var galiba değil mi? Evet aynen öyle onarım kitabesi var. Yani gidip aslında orada kim yetkiliyse zamanında o Selçuklu döneminde bunun hesabının sorulması lazım. Yani evet, doğru. Eser yapılıyor ama kitabesi çakılmıyor. Yani. Ama Selçuklularda böyle bir alışkanlık yok ya. Maalesef. İşte yok <gülüyor> yazarak çalışma yok, yok <gülüyor> Selçuklularda yok, o yüzden. Yok mu gerçekten öyle bir şey? Öyle bir alışkanlık yani yok Yani genel ya. olarak e, Kitar'da Osmanlılarla başlıyor. Hımm kitabecilik Osmanlı kitabeciliği O zaman mağdur olan burada sizsiniz sizsiniz Vallahi siniz, değil Hilal mi? Hanım hakikaten evet, o mağduriyetinize mağdur. rağmen bakıyorum yani elinizden gelen kitabesiz köprüleri aynısını aynısını yapıyorsunuz yani, yani. Oktay nasıl Ay. post makinesini kaybettiyse Hilal Hanım da kitabe kaybetme telaşı ee, yaşamış ama neyse hiç kitabe olmadı sonradan ortaya çıkmış ama, ama şey de var büyük İlal. ağırlık nerede Tabii, ya kaybolan değerleri buluyor yani kaybolan orada Tabii bir değermişti yani. Yani. yani çok geçmiş olsun. Büyük, Büyük. badire atlatmışsınız. Kim haklı diye soralım o zaman İlhan Hanım? Kim haklı bence kesinlikle Oktay haklı. Oktay haklı. Çok diyorsunuz. teşekkür ederim İlhan Hanım. Gerçekten evet. işleriniz, yani güçleriniz sular gibi, seller gibi gitsin. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ olun <gülüyor> zaman ayırdığınız. <gülüyor> sular seller gibi gitmesin bizim köprü olduğu çünkü. Evet, öyle senle, sular seller sabit köprüler İşin, gibi i̇şiniz, işleriniz öyle gitsin, işiniz ee, güçünüz köprüleriniz. rahat gitsin, köprülerinizi de artık ağla gönlünüze göre, neneyin. Gönlünüze göre. Ama yani <gülüyor> sonuçta <gülüyor> teşekkür ederim. Demek ki iki kere dinlenince anı abi <gülüyor> evet, çıkıyor <gülüyor> ortaya. Anlaşılıyor. aslında da. Haklılık karinesinde Oktay yani, Demirci bir numara. Biraz vicdanını dinleyen ilk seferde de haklı olduğunu anlar. E tabii. Yani orada bir vicdan muhasebesi bir vicdan gözü. Gülhan'ım demiş ki haklı olan Z raporu Anı da duyduğum teşekkür ederim Anı diye pek çok dayatmaya rağmen e, Hikaye diye dayatılıyor bana Ama bu, bunun bir anı olduğunu söylüyorum ben Gülenim Temiz kalbi dinleyicilerim evet. Anı diye e, tanımlamış Anıda duyduğum önemli bir bilgi ve her şey onun içinmiş gibi geldi demiş Güzel yani Çok teşekkür ederim Özellikle bir kadın bakış açısı da önemli Burada, burada zaten vurgula, benim de vurgulamak istediğim oydu Kadın bakışı mı Günaydın efendim Günaydınlar merhabalar Kimle görüşüyoruz? Ben Metehan. Metehan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Dinlediniz mi iki, şey, anıyı? Anıyı evet. Anıyı dinledim. Bir kere mi dinlediniz an... İki kere mi dinlediniz Metehan Bey? Çünkü bir kere dinleyince anlaşılmıyor. İki kere dinleyince heyecanı kaçıyor. Öyle bir... bir kere dinledim. İkinciyi duyamadım zaten arabada inmiştim ustada yani. Hay Allah. İyi büyük badire atlatmışsınız. <gülüyor> Metehan Bey. Buyurun efendim sizce kim haklı Metehan Bey? Bence e, haklı olan post makinesi. Kaybolan o, ondan mı diyorsunuz? Ya yani çünkü hem kayboldu. Yani hem kaybolan o hem de arkasından tantana çıkarılan o. Sonra halbuki anlaşılıyor ki orada, ve, orada yani, oldu. Ve orada oldu ve evet. masum olmasına rağmen Metan Bey yalnız evet, hiç hiç, suçu, hiç, suçu hiç olmasına rağmen hem kaybediliyor akabinde evet. de kendisini de zan şey, altında bırakılıyor. Bir şey sormak istiyorum. Ee, po, aklı olan post makinesi dediniz. Yalnız e, ikinci kere dinlemediğiniz için acaba gözünüzden kaçtı mı? Şimdi e, var olan 3 tane post makinesi var. Bir de kayıp post makinesi var. Siz hangisini hak veriyorsunuz acaba? <Gülüyor> Tabii ki kaybolan. Kaybolan mı? Peki bir şey soracağım. Kaybederken o... aklı diğer 3 makine dururken o 4.'ünün bana manidar geldi kaybolması zamanlama açısından. Yani zamanlama açısından... Çünkü tam Z raporu verileceği esnada. Bir tane görevi var o makine. Yani. Gün boyu vır vır vır çalışıyoruz. Ne için çalışıyoruz? Z raporu için çalışıyoruz ama, ya abi. Yine, yine oradaymış ama o makine yani. Oradaymış, yine evet oradaymış o da doğru. Yani. Şimdi Çocuk burada... şu suçu günahı alınıyor. Arkadaşların yanında utanç durumuna düşürülüyor. Doğru. Şey İlginç bir şekilde bu hikayede yer almamasına rağmen Metehan Bey de haklı. Haklı evet abi. Ben de bugüne kadar hiç bu anıyı defalarca anlattım. Hiç. ilk defa. Bundan i̇lk sonra Metehan bu Bey ile anlatmak zorunda kalacağım. İlk defa inden. bu açıdan bakıyorum. Çok teşekkür ederiz Metehan Bey. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere. ederim efendim. Sağ olun. Doğru İstersen abi. Yarın öbür, gün, yarın öbür gün anlatırken şey diye ilave et. Hayır bir de ben bunu anlattım. Birisi aradı dedim. post makinesi haklı. Diye böyle anlatabilirsin. Yok ben Metehan Bey'e de hak veriyorum şu anda. Şimdi bir dinleyicimiz arasa ben de Metehan Bey'e hak veriyorum desek. O da haklı olacak. Yani bir haklılık zinciri Asıl kurulmuş. Asıl olan abi olmak. burada yani, yani Herkesin der, haklı der, ders olduğu bir çıkarmak akıllı, aslında. Yani evet haklı haklılık haksızlık. Ne ders Mesele haklılık haksızlık meselesi değil arkadaş. Mesele. ...bundan ders çıkarmak ibret vesikası. Herkes o bir vesika oluyor. oldu. Çıkarabilene. Bazısı diyor ne saçma şey. İki ya. gündür saçma sapan bir şey konuşuyorlar. Bazısı da diyor kendimce şeyler... Ben de şey o zaman diyor. ona derim ki bakış açısı. Yani Hı. bir de ben burada... Ben ona bakış açısı derim Oktay. Dinleyicimizi bekletmeliyim de bak bir şey daha fark ettim ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ersin ben. Er... Ersin. Ersin Bey. Sin. Sin. Ersin Sin. Bey. Sin. E, yalnız... Bu yeni nesil ödeme kaydedildiği cihaz diye geçen cihazlardan kaybettiğinizi. Evet, evet hepsi ondan. Evet, dördü, evet. De, dördü de ondan zaten. Ama ikisi zaman, büyük ikisi küçük. E, küçük olanlar da mı yeni nesil? Hepsi, Hı, hepsi yeni hepsi. nesil. Hepsi. Zaten bunların tarihi belli. O zaman, o zaman gelir idaresi başkanlığı haklı. Çünkü biliyorsunuz 2013 tarihli yeni nesil ödeme kaydedildiği cihaz tebliğinde postların geçici surette dahi kaybı yasaklanmış durumda. Hadi canım. Bu durumda tabii. Tabii. Hayır. Ama bayağı geçiciydi tabii. yani Siz bu. Siz nerede çalışıyorsunuz Ersin Bey? <gülüyor> Benim de hissetmem var ama tebliğleri takip ediyoruz. Geçici olsa dahi. Hadi evet. evet. Oktay üzere. burada. Tabii. O zaman Oktay haksız. Oktay çünkü haksız e, tebliğleri haksız. takip etmediğinden. Şimdi iş tabii şahıs işletmesi mi yoksa tüzel kişilik mi? Sizin hissetme bu da burada. Önemli bir husus. Adam olabilir. çok net konuşuyor vallahi tüzel diyor şahıs diyor. Oktay bir şahıs bir birey. Sen yani güzel kaybeden şahs <gülüyor> Kaybolan cihaz Cihaz <gülüyor> Bizde özne hangisi sizin takdirinize bırakıyorum Şimdi o zaman hikayeyi tam şey yapamadığımda Bir kez daha anlatırsanız belki bu güzel ben, o zaman, şey ben o zaman şey yapalım O zaman ben size buradan bir pas atmış olayım yani Şimdi bu hikaye Yaşanan olay 2-3 dakikalık Alet nerede tarki hikayesi tarki Ama etmez. hikayenin anlatılması daha uzun sürüyor şey olarak... Tabi de basın yayın organları aracılığıyla bunu paylaştınız artık yani çok yapacak bir şey var mıdır bilmiyorum Oktay'ın evet. hikayesi Oktay'ın resmen malı oldu zamak... Tebliği okumamak da ayrı bir Tebliğ şey Tebliği okumadığı için bu olay da zaten kamuya mal olmuş oldu doğru mu anladık Tabii kamuya mal oldu. Demek ki artık siz şey bildirimi beklersiniz. O zaman şey biz tebligat bekleyeceğiz. Tebligat. tebligat. Ben onu Bekleyin. anlıyorum. Buradan ben tebligat İnşallah bekerim. bu tebliği okursun o o Oktay. O teb tebligat haklı. Tebligat İzlediğim. haklı. Çok, çok teşekkür ederiz. Peki, Bakın Ersin iyi. Bey gelir İdaresi başkanlığı dedi. Oradan tebligata bak. Kendisi de çelişiyor. Merve Hanım bence post makinesi haklı. Oktay mağdur demiş. Ee, İrem Hanım bu hikayenin dizisi çekilseydi adı postless olmalıydı demiş. Hı hı. Bir de örnek vermiş. Mesela? Shameless gibi. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Ondan sonra. <gülüyor> yani şimdi... Aa, niye onun yerine keşke şey olsaydı. Post. Lost gibi. Ben de örnek vereyim. Ama bu post değil değil mi? Post. Yani o zaman ben de şey azarım. Game of Posts diye mesela o da güzel bak. O da güzel evet. Yani. Yani ben bir kere daha anladım ki e, hayatta ne yaşadığımız değil, ne uğraşadıklarımız... yaşayacağımızdan ne mesajlar ha. çıkarttığımız önemli. Ama yani... ne yaşayacağımız da önemli değil mi Oktay sence ha, de? O da önemli. Çünkü sonuçta, ne insan çünkü, çünkü sonuçta yaşıyorsun da. Yani ondan sonra bir olaya bakıyorsun, sen şöyle anlıyorsun. Aynı olaya başka biri bakıyor, başka Çünkü ben ben değiştirmiyorum ki yaşadığım şey belli. Ama bence zaten günden ben güne ağlar, sen senin, zaten, anlattığım şey hep aynı. Senin günden yaşam standartın de belli. Hayır yaşam standartı belli. <gülüyor> Ondan da tabir vermek ben istemiyorum. Vermiyor tabii abi. Yaşam standartına bağırdığı için mecburen yaşam standartı konusuna girmek zorundayız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nin İzmolar Sabahları'nın son dakikada sevgili dinleyiciler bugün post hikayesini dinledik uzun uzun ve yeni dersler çıkardık, ibret aldık ve bu hikayeye başka bir açıdan bakmamızı sağlayan dinleyicilerimiz oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bize evet. kattıkları değerler için, bize gösterdikleri yollar için hayatımıza zenginlik kattıkları ve yaşam standartımızı bir üst seviyeye çıkardıkları için. Nestleable. Çok teşekkürler. Nest Level evet gerçekten yaşam standartını bir üst seviyeye çıkarmış oldu. Evet. Onlardan birine küçük bir jest olarak Walk Walktan bir yemek armağan etmek istiyoruz. İki kişilik bir yemek. Evet kabul buyursunlar. Eminim o değerli dinleyicilerimiz o yemekten de bir anı ve o anından da dersler çıkarabileceklerdir. Biz sadece yemek kısmını Walk Walktan veriyoruz onlara gerisi onlara kalmış. Tıpkı hayat gibi. Oktay. Evet. hikayenin kahramanı sensin. O yüzden aslında bugün Ama artık Hayır, o, o şey çıktı yok. hikayenin kahramanı. Kahraman, işte. kahraman. Herkes, yani herkesin bir içinde kahraman. bir post makinesi vardır. Aslında asıl olan bu. Bunu yani bu bir küçük post makinesi de olabilir veya büyük post makinesi de yani yeni nesil kaydedici cihaz diye bir bilinen post makinaları bugün hepimizde var. Doğru. Hepimizin bir yüreği bir post makinesi değil midir? Adalarımızı de adı... dükkanda kullanıyorsun Ha yani. ne günüze rapor raporu alırız o ayrı. Bak zero raporu ayrıdır. Hepimiz gün sonunda hesabımızı yaparız. Yani zero raporu. Yani dolayısıyla aslında biz yaşayan birer post makinasıyız. Post makinesi. Her şeyi kaydediyoruz. Her şeyi kaydediyoruz ve bir gün hesabını Bunu da veriyoruz. Veriyoruz. Er ya da geç. Er ya da geçince herkes. Vakit, kredi ve fatura, fatura. olarak. Fatura. Faturalı olarak. Evet. Metehan Bey bugün tebrik edelim. Metehan Bey. Doğru. Bugünkü e... Dinleyicilerimiz arasında öne çıktı. Öne, öne Bütün dinleyicilerimiz öne çıktı. Metehan Bey bir adının en öne, en öne, en çıktı. En öne çıktı. çıktı. Bravo. Nasıl yaptı onu ben de anlamadım. Ama demek ki öne çıktı. Demek ki iz bıraktı. Diğer dinleyicilerimiz iz bırakmadı mı? Elbette, Elbette. iz bıraktı. Ama Metehan Bey... Daha iri iri izler bıraktı. Cevapları belli i̇ri sorular ve derin izler bıraktı. Köşesi bugün programımızın <gülüyor> son anlarına denk geldi sevgili ee, Yarın cevapları belli sorular <gülüyor> köşesinde yeniden bir fire önç yapımıdır. Ee, fire onu tekrar yarın tekrar yarın yapacağız. Kısa da olsa Kısa olsa da yaparız. Çünkü uzun bir programı. Kısa, uzun program kuşak programı kısı. bildiğim kadarıyla. Kuşaktı ama onu şeye dönderdik. Hayır yani bir program iyiyse onu Uzun da olsa yapmayacak mıyız? Yap ya, yapacağız, yapacağız. Sen... özelliği esnek de olmasıdır. Esnekse esnek. olabilir, uzun olabilir. E, Metehan Bey Bey'i tebrik ettik mi? Tebrik ettik, tebrik ederiz. Etk. Tebrik ettik. <gülüyor> o zaman sevdiklerinizle yarın sabah belki eee şimdi belki kimseye söz vermeyelim ama fırsat olursa şu post hikayesini belki bir daha dinleriz. Şey için, kaçıranlar için. Belki yarın biraz daha olgunlaşmış, hayatta biraz daha tecrübeli insanlar olarak o hikayeye baktığımızda başka şeyler görebiliriz diyerek bir şans vermek gerekir mi? Bence gerekmez ama illa gerekir diyenler varsa onları da kıracak değiliz. Yarın yeni bir şansta, yeni bir sayfada buluşmak dileğiyle modern sabahlardan veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın Kabul Hoşçakalınız, Hoşça kabul, buyurun kabul buyurunuz efendim isterseniz şarkıyla falan filan Vahremizi iyice aşmayalım Şöyle yapalım sevgili dinleyiciler En doğrusu da bu olacak gibi bir mükemmel bir gün olacak